Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Medine'de 11 yıl başlıklı sunumlarımızın bugün ikincisini yapacağız inşallah. Bugünkü konu alt başlık olarak Medine'deki farklı etnik grup ve farklı dinler. Medine'de kurulan devletin kuruluş anında üç tane temel halkı vardı. Bunlar putperestler, Yahudiler ve Müslümanlar olarak Medine devletinin kurucusu oldular. Aralarında oluşturdukları yasal zemin hepsini eşit haklara sahip kılıyordu. Hazreti Muhammed'in liderliğinde devlet içinde yaşayan bütün insanlar adalet içinde yaşamayı öne çıkardılar. Yahudiler kendi dinlerine göre yaşamayı, Yahudiler arasındaki ilişkileri Tevrat'a göre çözmeyi esas aldılar. putperes halk atalarından gelen dine göre yaşıyorlardı. Ancak süreç içinde putperes Arap halkı farklı bir seyir çizmeye başladı. İslam kelimesi, o dönemlerde, sadece Allah'ın dininin ismi olarak kullanılmıyordu. Yani İslam deyince, hemen aklımıza, sadece bir dini terim olarak gündeme gelmiyordu. İslam kelimesi, o dönemlerde, sadece Allah'ın dininin ismi olarak kullanılmıyordu. İslam, selam kökünden gelen kelime olarak barışı, huzuru, barışa, huzura teslimiyet anlamlarını içeriyordu. Kelime yapısı köken olarak bu şekilde ifade ediliyordu. Bu nedenle putperest haraplar Medine devletine, devletinin başkanı Hazreti Muhammed'e teslim olduklarını Devlet içinde barışa, huzura ulaştıklarını ifade etmek üzere inandık dediler. Bunlar genelde zaten şehrin dışında, medine şehrin dışında vahalarda yaşıyorlardı. Bedevi olarak yani bugünkü anlamıyla ülkemizde köylü dediğimiz yani mezralarda kışı işte kırsal kesimde yaşayanları ifade eden man manada o dönemde de Arabistan'daki şehir, site devletlerinin mezralarında, vahalarında yaşayanlara Bedevi deniyordu. Ve bunlar kuruluş sözleşmesinde liderleriyle geldiler, onay verdiler. Ama daha sonra geldiklerinde de biz inandık dediler. Önceki bölümde ifade ettiğimiz gibi putperest Arapların çoğunluğu hep şehir dışındaydı. Medine'ye geldiklerinde Arap kardeşleri gibi davranıyor. Onlarla birlikte hareket ediyorlar. Yani öyle bir enteresan durum vardı ki dışarıdan gelen bu Bedeviler ya biz putperestiz demiyorlardı. Araplarla beraber, yani Müslüman Araplarla beraber onlar da aynı şekilde hareket ediyorlardı. Hatta caniye gelip namaz kılıyorlardı. Halbuki onların o kurulu sözleşmesinde yaptıkları sözleşmede putteres oldukları biliniyordu ve onlara soruluyordu. Siz niye geliyorsunuz? Biz de inandık diyorlardı. Ancak henüz kalplerine hidayet nasip olmamıştı. Müslümanlar onların davranışlarına bakarak, onlara Müslüman olarak bakmaya başladılar. İnsanlar, başka insanların kalplerini bilemezdi. Aslında putteres araplarının Müslümanlar arasına gelip, inandık sözü art niyetinde değildi. Henüz kalplerine iman yerleşmemiş olsa da artık onlar ne Hazreti Muhammed ile ne Müslümanlarla ne de Yahudilerle kavgalı değillerdi. Bütün arzuları iştenlikle Medine'nin huzuru, barışı için birlikte olmak istiyorlardı. Yahudilerin dini farklıydı. O nedenle kendilerine en yakın yine Arap kardeşlerini görüyor. O dışarıdan gelenler Bedeviler, atalarından gelen dinin adetlerini bırakarak Yahudileri değil, Müslümanları takip ediyorlardı. Zaten Arapların adetlerinde var olan puta tapma, haç esnasındaki ibadetler öyle her zaman yapılan şeyler değildi. Haccı mevsim vardı, putları da evlerindeydi, onları da çok önemsemez oldular. Çünkü kuruluş sözleşmesine verdikleri sözler çok önemliydi. Onlar Medine'deki kurulan devlete teslim olmuşlardı ve zaten psikolojik olarak bütün Arapları Mekke'yi karşısına almış durumdaydılar. Medine'ye geldiklerinde de putları yoktu yanlarında. Medine devleti kurulurken verdikleri sözle artık putlarının değerinin kalmadığı bilincindeydiler. Henüz putlarını kesin olarak terk akıllarına yatmasa da, İslam'ı hidayet eden Müslümanlar gibi algılamasalar da Medine devletinin vatandaşları olarak İslam yani Müslüman olmuşlardı. Kelimenin köken yapısı itibariyle, İslahi yapısı itibariyle değil. Bu durumu Allah Hücure Suresinin 14. ayetinde Bedeviler inandık dediler, de ki siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez çünkü Allah çok bağışlayan çok esirgendir diyerek açıkladı durumlarını. Böylece ayetlerde yeni bir kavram ortaya çıktı. Kalplerinde henüz iman yerleşmemiş ama Allah Resul ve Müslümanlarla kavgalı olmayan barışı, esenliği, huzuru öne çıkaran İnsanlar var ortayarda ve Müslümanlar gibi davranıyor. Bunlar daha sonradan geliştirilen, ıslahı anlamlardaki İslam, mümin kelimelerine göre hareket etmiyorlar. Çünkü tarih içerisinde oluşan İslam ve mümin kelimelerinin ıslahi anlamları farklı. İnsan ya mümindir, ya mümindir. Ya Müslümandır, ya Müslümandır. Ama Kelimenin lügat manasıyla meseye baktığımız zaman durum farklılaşıyor. Teslim olmak, barışı ve huzuru esas almak İslam kelimesiyle teşekkür ettirilebiliyor. Müslüman kelimesiyle teşekkür ettiriliyor. Müslüman oldum. Yani teslim oldum. Barışa ve esenliğe teslim oldum. İktidara teslim oldum anlamlarında değerlendirilebiliyordu. Arap dilinde mümin, güvenilen, emin olunan İslam ise Esenlik, barış, huzur demekti. Kalbindeki inancı ne olursa olsun, insanlara güven veren, insanların emin olduğu insana, kelimenin sözlük anlamına göre mümin barıştan, huzurdan cana olana, barışa, huzura teslim olana Müslüman deniliyordu. Allah, inandık kelimesinin toplumdaki anlamını bir kenara atarak bu ayetle İnanmayı ıslahi anlamda hidayet etmekle eşleyerek onlara iman ettik demeyin. Ama İslam olduk, yani barışa, huzura teslim olduk deyin anlamında İslam olduk deyin dedi. Böylece Arap dilinde var olan inandık kelimesi, iman ettik kelimesi kelime anlamından çıkarak yeni bir anlama kavuştu. Bu anlam Müslümanların daha sonraki ifadelerinde kullandıkları ıslahi anlam haline geldi. Yani gerçekten Allah'a, Resulüne ve kitabına ayetlerine inanan kişi inandık diyebilir. Burada çok önemli bir konu gündeme geliyor. İnanmak sadece akıl, irade meselesi değil. Dikkatinizi çekiyorum. Bu önemli. Burada inanmak sadece akıl, irade meselesi değil. İnanmak, Allah ile insan arasında mutmainliğe ulaşan bir ilişki. Akıl, inandım dese de, fikir, inandım dese de, mutmainlik. Yani, şeksiz, şüphesiz, inanç sözü, söz konusu olduğunda bu olmayabilir. Yani, aklen, tatmin olmuş olabilir. Öne çıkan delillerle, bilgilerle, fikir o noktada sonuçlanmış olabilir. Tamam, Allah var. Bir, peygamber onun Resulü. Bu gelen sözler Allah'ın sözüdür Dinlenebilir. Ama bunun şeksiz ve şüphesiz olarak bir insanda teşekkül etmesi mümkün olmayabilir. Şeksiz, şüphesiz, güvenilir olmayla güvenilir demek farklı. Çünkü mümin olunca şeksiz ve şüphesiz Müslümanlar diyecek ki, bu güvenilirdir ve bu inanıyordur, diyecek. İman, güvenilir sözlüğünün bir adım ötesi. Yani iman dediğimiz zaman, güvenilir kelimesinin, o kelimenin sözünün bir adım ötesi. İşte onun için daha sonraki ilim adamları, imanı şeksiz ve şüphesiz kabul, şeksiz ve şüphesiz tasdik olarak değerlendirmeye başladılar. Bu ayetlerden giderek. Çünkü sadece insanın iman ettim demesi fikrinin o noktada olması, aklının o noktada olması önemli değil. Şeksiz şüphesiz milyonda, milyarda hatta sonsuz sayıda bir ihtimal bile olsa, sonsuz sayının içinde bir ihtimal dahi olsa, şeksizlikten, şüphesizlikten çıkıp hidayet alt olabilirdi. Yani o zaman hidayet gerçekleşmemiş olurdu. Çünkü hidayette şek ve şüphe yok. Yani tam bir kesinlik var. Yaşam içinde insanlar mesela çok güvenilir olabilir. Fakat insanların bu güvenilirliğine karşılık biz sorduğumuz zaman kesin mi sorgusunda hemen yahu insan halidir. Ne olur ne olmaz sen yine de tedbirini al deriz. Yani mesela bir arkadaş geliyor bir arkadaş hakkında alışveriş yapacak veya başka bir şey yapacak. Ya bu güvenilir bir insan mıdır? Ya ben güvenilir biliyorum da sen yine de tedbirini al ne olur ne olmaz ya insanız denilebilir. Ki nitekim öyle diyoruz. Yani hiç kimse bir başka insanın güvenilirliğine kesin teminat veremez. Ancak Allah bu ayette inandık kelimesini yüzeysel yapısından çıkararak hidayet bağlantısında inanmayı dile getiriyor ve bütün ihtimalleri ortadan kaldırıyor. Henüz iman etmediniz. Hidayet kalbinize yerleşmedi. Yani Allah demek istiyor ki bu ayetin özünde Ey Bedeviler, Benimle sizin aranızda olan inanç bağlantısı henüz tamamlanmadı. Eksik. Tamam, siz inandık diyorsunuz, geldiniz ama benimle sizin aranızda olan bu bağlantı henüz teşekkül etmedi. Yani ben size hidayetimi nasip etmedim daha. Henüz orada yoksunuz. Bunu siz bilemezsiniz ama ben bilirim, diyor. Böylece inanma ve mümin kavramına yöneltilen bu açılım eylemsel olarak inandık sözünün hatta Eylemsel olarak İslam'ın kurallarını hayatımıza geçirme eyleminin gerçekten inanmayla yani hidayetle bir ilgisinin olmadığını ortaya koyuyor. Yani ben Mehmet Çoban olarak veya buradaki arkadaşlar her birisi kendimiz inandık desek de bu inancın hidayet bağlamındaki teşekkülü Allah'ın da bu inancı tasdik etmesiyle yani hidayet etmesiyle Allah'ın tasdik etmesiyle. Onun hidayet etmesi manasına gidiyor. İşte Allah bu ayetinde bu ince ayırımı bizim önümüze koyuyor. Diyor ki siz inandık diyebilirsiniz ama bunu ben bileceğim. Ve ben hidayet etmedikten sonra, yani bunu, bu inancı, sözümüzdeki bu inancı kabul edip tasdik etmedikten sonra henüz iman etmiş sayılmazsınız. İnsanlar inandık diyebilir, herkes diyor. Ben de derim, o da der, herkes der onların inançlarını kabul ederek hidayetle bağdaştıracak kişiler değil. insanlar değil veya birbirimize referans olmamız da değil. Şahit olmamız da değil. Onu hidayetle bağdaştıracak yetkili merci otorutu Allah. Çünkü iman eden kişi inancının balansını Allah ile kuruyor. Allah'a yöneltiyor. Ben inandım diyor. Allah da bunu kabul ve tasdik ederek hidayet etmiş oluyor. Etmediği zaman ortada duruyor. Bir bakıma hidayet, insanın inandık sözüne karşılık Allah'ın ben de senin inancını kabul ettim diyerek onaylamasından ibarettir. Buna hidayet Allah'ın ayetlerine bakarak. Allah'ın hidayet etmedikleri ne kadar inandık deseler de gerçekte inanmamışlar ama inanıyoruz zannetmişlerdir. Tabi biz insanlar Allah'ın onayını kendimiz için dahi bilemeyiz. Yani, Gerçekten Allah'ın katında inancımız kabul mü, değil mi? Her birimiz bu noktada bilemeyiz ama umarız, inşallah deriz. Ancak şeksiz, şüphesiz inandık deriz, sözümüzü söyleriz. Hiçbir alternatifimiz yok deriz. Ama bunun da yine Allah tarafındaki kabulü bilemeyiz. Allah'ın ilmi içerisinde olan bu şeyi bilemeyiz. Onun için dualarımızda da her zaman, Ya Rabbim hidayetimizi kabul et, Ya Rabbim hidayetimizde bizi daima bulundur diye dua ederiz. Ve bu inancımızdan da imtihan ediliriz. Bugün Allah'a, Resulüne, dinine inandığını söyleyen Müslümanların konumunu bu ayetin özünde değerlendirdiğimizde hoşlanmayacağımız sonuçlar çıkabilir. Allah'ın gönderdiği ayetleri bilmeden, iman edenlerden tutun da Allah'ı ayetlerini arzu ve heveslerine göre tevil ederek yaşayan, Müslüman kardeşleriyle sürekli kavgalı olanların durumunu Hucura suresinin 14. ayeti bağlamında düşünmek zor. Öncelikle neye inandığını inanan kişinin bilmesi gerekiyor. Bu esas. Bu esasın özüne göre olaya baktığımız zaman ayetleri bilmeden inançtan söz edilemeyeceğini bilmek gerekiyor. Allah'ın ayetleri birbirinizle kavga etmeyin, savaşmayın, aranızdaki işleri istişareyle çözün derken, bugünkü hale baktığımız zaman bu ayetlerin dinlenildiğini göstermiyor. Cehalet üzerine iman olunamayacağını akıl, mantık, idrak kabul etmişken, ne yazık ki bugün cehalet üzerine iman öne çıkıyor. Allah'ı ayetlerini tanımadan iman edilen bir din ortalıkta konuşuluyor, yaşanılıyor. Bu dinin İslam olduğu tartışılır. İnananları ortalıkta sürekli birbirleriyle kavga ediyor. Kavga verenlerin inandığı, yaşadığı dinin İslam olduğu tartışılır. Ayete devam edersek olaya ilginç bir yapılanma çıkıyor. Allah ayette diyor ki, Bedeviler inandık dediler. De ki, siz iman etmediniz ama İslam olduk değil. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve eksine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ne demek bu? Bedevilerin kalbine henüz hidayet yerleşmemiş. Onlar kendilerine iman ettik demeyecekler. Ama İslam olduk. Yani Müslüman olduk diyecekler. Müslümanlar gibi Allah'a ve eşsine itaat edecekler. Hayırlı işler yapacaklar. Allah onların işlerinin hiçbirini zayi etmeyecek, eksiltmeyecek. Ayette böyle diyor. Bugün böyle bir olguyu, Atalarımızdan gelen İslam'a inananların algılaması zor. Yani atalarımızdan bir İslam geliyor, bu İslam'ın temel kaydeleri var. Bu kaydeler ölçüsünde böyle bir olguyu algılamamız zor. Yani bizlerin böyle bir olguyu anlamamız mümkün görünmüyor. Bizler kısa yoldan, adamın kalbinde hidayet yoksa bütün amelleri boşa gitmiştir der, kesip atarız yani ne yaparsın, yapsın, artık onun oruç tutmasına da gerek yok, namaz kılmasına da gerek yok, zekat vermesine de gerek yok. İslam'ın emrettiği hükümlerden muaftır, deriz geçeriz. Halbuki Allah ne diyor? Siz inandık demeyin ama İslam olduk deyin ve Allah'a, Resulüne itaat edin. Yaptığınız işlerinizden hiçbiri eksiltilmeyecek. Allah Allah. Biz böyle bir durumda hemen Bunlar kalplerinde iman olmadığına göre kafirlerdir. Üstelik bir de Müslümanız diye geliyorlar, bize Müslümanız diyorlar, inandık diyorlar. Öyleyse münafıklardır deriz geçeriz. Bizim kısa yollarımız var biliyorsunuz. Hemen bir yere oturturuz. Ve deriz ki bunlar bu haliyle münafıktır ve kafirlerden daha beterdirler deriz. Ama görüyoruz ki Allah onları münafıklar olarak bildirmiyor Müslümanlara. Aksine onlara İslam olduk deyin. Bu şekilde devam edin. Allah'a, Resulüne itaat edin. itaatleriniz doğrultusunda yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltilmeyecek diyor. Biz hemen şöyle diyebiliriz. Onlar iman ettiklerinde, iman etmedikleri dönemde yaptıkları amellerine yazılacak. Yani hemen bir şart koşarız. Deriz ki bir şartımız var. Tamam bunu böyle kabul edelim de o zaman bir şartımız var. Yani bunlar ileri de İman ederlerse, bu iman etmedikleri dönemdeki yapmış oldukları bütün, uydukları İslami kurallara uyarak yapmış oldukları bütün ameller geçerlidir deriz. Yani biz öylediriz hemen bu sözün üzerine. Böyle bir mantık kurarız. Başka türlü o amellerin geçerli olduğunu kabul etmeyiz. Yani kafirken yaptığı amellerine yazılacak deriz. Ancak şart getirmişizdir. İman ederse, fakat yeryüzünde iman etmezlerse yaptıkları heba olup gidecekleriz. Nitekim birçok müfessir bu ayeti bu şekilde değerlendiriyor. Hemen hemen okuduğum tesirlerde. Ama ayetlerde böyle bir yorumu destekleyecek bir ayette görünmüyor. Yani onların bu yorumunu destekleyecek bir ayet görünmüyor. Bu ayetin arkasından giden ayetler veya başka yerde ben rastlamadığım rastlayan varsa bana bildirirse çok memnun olurum. Ancak Hucurat suresinin 15 17. ayetlerinde Allah devam ediyor. 14. ayetin devamında. Peki, siz Allah'a dinli mi öğreteceksiniz? Bedevilere soruyor. Siz Allah'a dinli mi öğreteceksiniz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar ikidedir bir. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Yani ne yapmışlar bu Bedeviler? İkide bir şehre geldikleri zaman Medine'ye, demişler ki, ya Muhammed bak biz de Müslüman olduk. Ona göre yani davran. Ona göre hareket et. Yani biz eskiden putperesttik, tamam putperest olarak imza verdik. Devletin kuruluşunda bulunduk ama biz artık Müslüman olduk deyip, her gelişlerinde sürekli hatırlatmışlar. Allah da bunun üzerine bu ayetleri gönderiyor. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimseler iseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunuyor. Siz lütufta bulunmasın. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir diyerek bedevilere uyarıyor. Ayetlerin devamından ne anlıyoruz? Bedeviler ikide bir Müslüman olduklarını öne çıkarmışlar. Kalplerinde iman olmadığı halde imanlarından söz ediyorlar. Fakat asıl da kalplerinde bir nifaklık yok. Yani bunu söylerken, ikide bir hatırlatırken bir nifaklık da yok yani. Nediren dışarıdan geliyorlar, ikide bir söyleyip duruyorlar, işlerini görüyorlar, gidiyorlar. Herhangi bir art niyetleri yok. Medine'nin dışından gelenler olarak hem bilgiler eksik, hem şehirdeki Müslümanlar arasında bir statü olsun diye ikide bir Müslümanlıklarını hatırlatıyorlar. Allah onlara dininin ilkelerini hatırlatıyor. İnancın ne olduğunu, Müslüman olmalarının bir lütuf olmadığını belirtiyor. Medine'de ve çoğunluğu Medine civarındaki yaşayan 4500 putperes Araplar, barışı, huzuru, hakim sağlamak adı altında bir araya gelseler de bazen iman etmedikleri halde inandık demelerini sürekli hatırlatarak sanki bizim desteğimiz olmasaydı ey Muhammed sen bu işi başaramazdın demek isterler gibi bir hava doğurmuşlar. Onların kalplerinde böyle bir şey olmasa da ikide bir ısrarlı söylemelerinden dolayı kalplerinde nifak olanlar böyle anlamlandırmış olabilir. Allah'ın ayeti çok ince bir noktaya parmak basıyor. Yani bu ısrarların arkasında, sürekli tekrarın arkasında farklı anlamlar olabileceğini vurguluyor. Allah Hucurat suresindeki ayetle gerçeği bildirdi bize. Onlar henüz iman etmemişlerdi ama İslam olmuşlardı. Allah'a ve Resulüne itaat edeceklerdi. ikide bir de inandık diyerek hatırlatmayacak. Toplumun yanlış anlamasına neden olmayacaklardı. Verdikleri sözde duracaklardı ve Allah onların yaptıkları işleri zayi etmeyecek. İslam kelimesinin ıslahi anlamından uzak, sözlük anlamlarıyla teşekkül eden bu kavramlar bugün bizim yabancımız. Yani biz bugün kavramsallaştırma veya işte tarihimizden gelen tefsir kitaplarımızda, meallerde veya fıkıh kitaplarımızda veya usul kitaplarımızda öğrendiğimiz veya bugün dilimize hakim olan ıslahi anlamlarla baktığımız zaman olaya bunlar... Allah'ın bu ayetiyle el aldığı konu bizim yabancımız. Günümüzde de Müslümanlar bir devlet kursalar mesela, içlerinde yaşayan bazı topluluklar hiçbir art niyet beklemeden devlete teslim, yani İslam olarak vatandaş olabilirler. Devletin başına diyebilirler, aynı Bedevilerin Resulullah'a dediği gibi, devletin başına diyebilirler, biz de inandık, biz de teslim olduk diyebilirler. Bu kelime, bu cümlelerin kuruluşu Arapça ifade edildiği zaman bu kelimelerle ifade edilecek. Devletin uyguladığı yasalara uygun da hareket edebilirler hiçbir şey koymadan. Yani devletin Müslümanlara uyguladığı yasalara uygun hareket edebilirler. Müslüman bir devlet içinde yaşayan başka dinlere ait halk olsa da bunlardan bazıları bize inandık diyerek Müslümanlar gibi yaşamayı öne çıkarabilirler. Gerçekte iman teşekkül etmemiş olsa da kalplerinde. Onu Allah biliyor. Mekke dönemini incelerken hani siyasi sosyalistinde ne demiştik? Bir toplumun iki türlü halk yapısı vardır. %20 veya %25'i toplumdaki ideolojik ve siyasi kavgayı veren iktidar kavgasını veren, egemenlik kavgasını veren bir önder sınıf, bir de toplumun %80 veya %75'ini tekabül ettiren vatandaş. Yani baştaki o %25 veya %20 kısım neye karar verdiyse, tamam amenna deyip onun arkasından tab olan, iktidardakinin arkasından tabi olan grup. Böyle olabilir. Yani iktidarı kim ele geçirdiyse o kişilerin vatandaşları olarak onun çıkardığı yasalara uygun davranmış olabilirler insanlar. Ki bugün insanların genelliği böyle düşünüyor. Çoğunluk zaten sosyolojik tahlillerde bunu böyle diyor. Yani iktidar kimse insanlar oradadır diyor. Ama bu insanlar gerçekten tam kalplerine bilgili ve bilinçli bir şekilde iman teşekkül etmemiştir veya inanç teşekkül etmemiştir, yapmamıştır. Yani bilgiyle beceri, bilgiyle bilinçli olmamıştır. Sadece iktidara talip olmuşlardır. Tıpkı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak gibi. Mesela bakın şimdi bir örnek vereceğim. Müslüman devletinin de vatandaşı olabilirler. Mesela bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, vatandaşların çoğunluğu, özellikle Medine'nin etrafında yaşayanlar gibi kırsal kesimlerde yaşamakta olan, devletin ilkelerinden, kurallarından, yasalarından, inançlarından habersiz olan devlete bağlılıklarını sürdüren insanlar vardır. Yani şimdi şehirlerde de vardı şimdi çoğunlukta ama genellikle kırsal kesime gittiğiniz zaman bu insanlar içinde yaşadıkları devletin ilkelerini bilmezler, kurallarını bilmezler, inancını bilmezler. Devletimiz derler, sahip çıkarlar, kanunlarına herkesten daha çok saygı davranırlar. Ve hatta o insanların yanına varır da devlet aleyhinde bir konuşma yaparsanız sizi döverler, size karşı çıkarlar, biz devletimize laf söyletmeyiz derler. Bu yönde canlarını verirler. Biliyorsunuz onun için de bugünkü iktidarlar olsun, dünkü iktidarlar olsun bu kırsal kesimin vatandaşlarının çocuklarını gayet güzel kullanıyor işte. Devlet görevi yapmak kutsaldır. Hiç sorgulamadan bu devletin inancı nedir, ilkeleri nedir, niçin savaşır, niçin kavga eder, niçin mücadele eder, kime karşıdır, kime karşı değildir hiç önemli değil. Emir geldi, savaş var, yallah Allah Allah gider savaşır babası, anası, vatan sağ olsun biter. Vatan sağ olsun lafının altında, o da vatanın hangi ideolojiyle, hangi dinle veya hangi inançla, hangi ilkelerle, hangi yasalarla yönetildiği, onlar için hiç umurlarında değildir. Yani öyle bir teslim oluş vardır ki, teslim oluştur, bu teslim oluşta bir art niyet yoktur, inanışlık vardır ki, inanmışlardır, ama bu inancın bilgiyle ve bilinçle hiçbir alakası yoktur. İşte, o gün Medine'de oluşan toplumda bu şekilde oluştu. İnandılar, teslim oldular ama Allah dedi ki orada ben böyle bir inancı kabul etmiyorum. Henüz kalbinize iman yerleşmedi. İnandık demeyin. Ama teslim olduk değil bakın haliniz, davranışlarınız teslim olmuş vaziyette. Devlete karşı yani Medine'de kurulan devlete karşı herhangi bir şeyiniz yok. Viyat niyetiniz de yok. Bugünkü toplum yapısıyla Medine'deki toplum yapısı arasındaki fark önemli. Hiç olmazsa Medine'deki toplumlar o gün, Peygamber'in yönettiği bu toplumlar, dışarıdaki insanlar da olsa, Medine çevresindeki yaşayan insanlar da olsa, geldiler, o Medine vesikasının altına imzalarını attılar, kuruluştan haber oldular, mevcut şartlardan haber oldular, her şeyden haber oldular, bilerek Mekke'yi ve Arapları karşısına alarak Yahudiler, Putperesraplar ve Müslümanlar Orada bir devlet kurdular, başlarına peygamberi getirdiler. Ama bugün bu ülkede mesela veya Müslümanların yaşadıkları ülkelerde kurulan hiçbir devletin temelinde halkın onayı bu şekilde Medine'deki gibi oluşmuş değil. Bir yerlerde devlet kurulur, o devlet biz devleti kurduk çıktık diye ilan ederler. İşte Türkiye Cumhuriyeti Ankara'da kurdu, ilan etti ve Ankara'dan atan ilk dönemlerde Ankara'dan atanmış milletin vekilleri oldu. Şehirlerden milletvekilleri seçilir ama o şehirlerle alakası yok milletvekilleri. Mesela Mehmet Akif'in, örnekleyelim, Burdur kentiyle hiçbir alakası yok ama Burdur milletvekili. Ankara'dan yazlar sen Burdur milletvekili ol mesela. Sen Isparta milletvekili ol, sen Denizli milletvekili ol, sen Aydın milletvekili ol. O etrafındaki insanlardan. Peki Aydınlı'nın haberi var mıydı? Denizli'nin haberi var mıydı? Ispartalı'nın haberi var mıydı? Burdur'un haberi var mıydı? Yok, alakası yok. Ama Medine'deki oluşan böyle değildi. Medine'deki kabile reisleri geldiler, biat ettiler ve devleti kurarken oradaki konuşmalardan, oradaki anlaşmalardan haberdar oldular. Medine vesikasının altına imza atan kabileler dinlerini rahatça yaşayabilecekler. Bu ne demekti? Yahudiler kendi kitapları Tevrat'ın hükümlerine göre yaşayacaklar, aralarındaki tüm itilafları Tevrat'ın hükümlerine göre uygulayacaklardı. Müslümanlar onların aralarında Tevrat'ın uygulanmasına karışmayacaklardı. Birlikte yaşıyorlar Medine'de ama Yahudiler Tevrat'ın hükümlerini kendi aralarında uygularken karışmayacaklardı. Putperes saraplar inandıkları gibi yaşayacaklardı. Ancak putlarız Araplar kısa zamanda kuralı bozarak inanmadıkları halde biz de inandık diye çıkıp geldiler. Ve Müslümanlar gibi yaşamaya başladılar. Allah da bu ayeti gönderdi. Müslümanları ve toplumun tamamını bilgilendirdi bu konuda. Yani o olayda gündeme getirerek ve olayın da inceliğini gündeme getirerek Allah, bütün Müslümanları ve diğer Yahudu'da ki ayetler tüm topluma açıkça anlatılıyor, okunuyor, herkes haberdar oldu bu gelen bedevilerin aslında iman etmedikleri ama Müslümanlar gibi teslim oldukları, kurallara, düzene teslim oldukları bildirildi. Medine'deki toplumda Hristiyanların varlığından söz edilmiyor. Eğer Hristiyanlar da olmuş olsaydı, onlar da İncil üzerine yaşayacaklardı, yaşamlarını sürdüreceklerdi. Böylece biz ne görüyoruz? Peygamberin Medine'de kurduğu devlet çok dinli, çok hukuklu bir devlet. Aynı şehirde Yaşayan insanlar, mahalle ayrılmamış, bir şey ayrılmamış, birbirleriyle geliyor gidiyorlar, alışveriş ediyorlar. Panayırlar kurulduğu zaman hep birlikte oradalar. Herkesin kendi bağ, bahçesi veya hurmalıkları var, ticariyi var, kervanları var. Aynı yerde yaşıyorlar ama herkes kendi inancının gereğini yapıyor ve kendisi, kendi alandaki ilişkileri, kendi hukuklarına göre, kendi dinlerine göre çözüyorlar. Aralarında birlik ve beraberliği sağlayan şey, barışı, huzuru korumak, birbirlerinin aleyhinde davranmamaktı. Başlangıçtaki kural buydu. Hiçbir baskı dayatma olmadan Allah Resulü toplumun içindeki her insanın istediği gibi yaşama hakkını vermişti. Tabi istedikleri gibi yaşamak, diğer toplumların, insanların haklarına müdahale etmemekle sınırlıydı. Aynı dinden olsalar da, farklı dinden olsalar da her insan diğer insanların haklarına, hukukuna riayet edecek aralarında güvene dayalı ilişkiler kuracak ve bu nedenle birbirlerine karşı güven verecekler. Resulün görevi devletin başkanı olarak barışı, huzuru sağlamak olarak sözleşmede belirlenmişti. Bütün bu kabilelerin liderleri kendi toplumlarını yönetecek, kabile liderleri Resul'e biatlarını yaparak bağlılıklarını bildirecekler. Günümüzde böyle bir toplumsal yapılanma mevcut değil. Günümüzde daha çok Aynı devletin sınırları içerisinde farklı yasaların uygulandığı eyaletler, kantonlar var. Peygamberin oluşturduğu toplumsal yapının aynı sınırlar içerisinde farklı yasaların uygulandığı toplumsal yapı olması esasıyla günümüzden ayrılıyor. Geçmişte Müslümanların oluşturduğu devletlerde Resul'ün örnekliği devam etmiş fakat içinde yaşayan farklı dinlere ait insanlar dinlerine göre yaşarlarken toplumdan soyutlanmamışlar. Mesela Selçuklu, Osmanlı, Abbasi, Emevi. Baktığımız zaman şunu görmüyoruz. Müslüman bir devlet var. Bu devletin içerisinde farklı dinlere ait insanlar var. Aynı gelenek devam ediyor. Her din mensupları kendi dinlerine göre yaşıyorlar. Kendi hukuklarını uyguluyorlar. Ama bugünkü devlet düzenleri gibi Yahudilere ayrı bir sınır çizilmiş, Hristiyanlara ayrı bir sınır çizilmiş değil. Herkes iç içe yaşıyor. Bu gelenek devam ettirilmiş. Ancak bugün tabi uygulamada yok. Medine'de kurulan devletin içinde yaşayan farklı dine ait toplumların azınlık olarak kabul edildiğine cizye verdiklerine dair bir bilgiye rastlamıyoruz. Yani Medine'de bir Yahudi topluluğu var Medine'de bir putperest Arap topluluğu var. Bunlar üçü toplanlar, Müslümanlarla birlikte bir devlet kurdular. Bu devleti kurarlarken bir cizye verecekleri noktasında gayrimüslim oldukları için veya putperest Arap oldukları, Müslüman olmadıkları için cizye verecekleri noktasında ilk anda bir kural konduğu görünmüyor. Uygulandığına dair de bir bilgi yok. Daha sonraki dönemlerde cizye konusu gündeme geldiğinde daha çok fetih yapılan ülkelerdeki, yani daha sonra fetih yapılan ülkelerdeki farklı dine inanan toplumlardan cizye alındığını görüyoruz. Ve bunun da Müslümanların oluşturduğu fıkıhta cizye karşılığının askerlik bedeli olarak yani vatanı savunma, savaş etme, onlar savaşa katılmadığı için savaş karşılığı, vatanı savunma karşılığı, aileyi ve toplumları savunma karşılığında alındığı özü çıkıyor. ortaya. yere hatta tarihi olaylarda öyle bazı örnekler var. Müslüman yöneticiler kendilerinin savaştan galip çıkacaklarına inanmadıkları dönemlerde aldıkları cizyeleri verip ''Biz sizi koruyamayacağız.'' kendi başınızın çaresine bakın dediği örnekler de var Abbasi döneminde. Medine vesikası yapılırken, vesika'ya yazılan maddelerde eğer Yahudiler ve diğer kabileler Müslümanlar ile birlikte savaşmak zorunda kalırlarsa hatırlayın. Mekke dönemini incelerken bunu anlatmıştık. O vesikanın şartlarını okurken anlatmıştık ve okumuştuk. Eğer Yahudiler ve diğer kabileler yani putperestler Müslümanlarla birlikte savaşmak zorunda kalırlarsa savaş masraflarını ödeyeceklerdi. Müslümanların oluşturduğu fıkıhta ciddiye gayrimüslimlere askere alınmasıyla alakalı olduğuna yönelik birçok görüş var. Onun için orada bu yok. Çünkü orada Medine'de askerlik kavramı yok. Dikkatimi çekiyorum. Müslüman ülkelere, Müslüman devletlere, Müslümanlar kurduğu devletlere askerlik kavramı daha sonraki günlerde geliyor. Yani bir asker kadrosu oluşturmak, bu kadroyu beslemek ve bunun vatanın savunması, insanların korunmasına yönelik hizmetlerde bulunmasını sağlamak, artık işinden, gücünden el çektirmek, bunların iaşesini karşılamak gibi unsurlar daha sonra geliyor. Medine'deki kurulan devlette o zaman bir askeri statü yok. İşte daha sonraki ayetlerde Medine'de gelen hükümler babında ileride göreceğiz ayetler gelmeye başlıyor. Bir kısmınız işte askerlikle ilgili, bir kısmınız diğer görevlerle görevlensin anlamında ayetler var. Bunun üzerinde duyacağız. Biz daha sonra cizye konusunu veya zınmi konusunu, mesela Medine'deki bu kuruluş anında putperest Araplar ve Yahudiler de ehli zinmi olarak da tarif edilmedi, gayrimüslim olarak da tarif edilmedi. Bakıyorsunuz sözleşmeye, Yahudiler ve kabilelerin reisleri şu kabile, bu kabile diye el alındı ve bunlar ne gayrimüslim olarak bir tabir altında veya ehli zimme diye bir tabir altında ne de azınlık diye bir tabir altında hiçbir şekilde değerlendirilmedi. Dile getirilmedi o dönemde, Medine'de. Zaten azınlık olmaları mümkün değildi, çoğunluk onlardaydı biliyorsunuz. Yani %15 Müslümanlar, %85 Yahudi ve tıbberesaraplardı. Azınlık diye eğer bir tabir gelirse, Müslümanlar azınlıktaydı zaten. Ama tabi Müslümanların fıkhındaki azınlık kavramı sayısal bazda el alınmamış, Müslüman bir iktidar içerisindeki yabancı unsurlar olarak el alınmıştır. Mekke'de Putteres Arapların liderleri peygambere gelip amacın liderlikse gel seni bir yıl başımıza kral yapalım, bir yıl dininle idare et, bir yıl bizim dinimizle idare edelim. Bakalım hangisi daha iyi olacak teklifiyle amacın liderlikse Kadınsa, mevki ise, sana hepsini verelim. Yeter ki bu davadan vazgeç teklifinin bütünleştirdiği olguya karşı çıkan peygamberin Medine'de kurduğu devletten farkı neydi ki reddetti. Şimdi olaya bir de bu açıdan bakalım. Medine'de peygamberimiz bir devlet kurdu. Bu devletin reisi oldu, kralı oldu veya başı oldu. Yönettiği toplum Yahudilerden, putperestlerden ve Müslümanlardan oluşuyordu. Ve Peygamberimiz bu Medine vesikası çerçevesine baktığımız zaman, Medine'deki Yahudiler kendi hukuklarını uygulayacaktı. Araplar kendi hukuklarını, kendi dinlerini uygulayacaklardı. Ve aralarında bir çekişme olursa uygularken, konuyu Peygamberimize getireceklerdi. Peygamberimiz de onların dinlerine göre hükmedecekti, hakem olarak. E o zaman... Peygamberimiz madem ki Yahudilik diniyle veya putperestlik diniyle hükmedecek, niye Mekke'de kabul etmedi? Niye oradakini reddetti de Medine'dekini kabul etti? Sebep neydi yani? Peygamber Medine'de derel koyarken yaptığı anlaşma da böyleydi. Putperestlerin kendi hukukları, kendi dinleri, Yahudilerin kendi hukukları kendi dinlerine göre yaşayacaklar ve aralarındaki sözleşme çerçevesinde onlar kendi hukuklarını uygulayıp anlaşmaz çıkarsa Peygamber'e gelecekler lider olduğu için. Olaya bu noktadan Baktığımızda Medine'nin kralı olarak Resul İslam'dan başka bir dinle hükmederek yönetim sağlayacaksa niçin Mekke'de reddetti sorusu baş köşemizde oturabilir. Mekke'de de kral olur, olabilirdi. Mekke'nin lideri olabilirdi. Müslümanlara İslam ile hükmeder, putperest Araplara putperestlikle hükmedebilirdi. Böyle olabilirdi ama retti. Nitekim Medine'de yaptığı bu değil miydi? Yani hatta din gelmeden önce hılfulfudur teşkilatında hizmet verirken hakları çalınan Arapların haklarını yine Arapların tarihinden gelen o akli selim örflere göre aramıyorlar mıydı? Ve Resulullah Medine'de geçmiş dönemle ilgili kendisine sorulduğu zaman geçmiş dönemle ilgili en hayırlı hizmetinin fırfır fıdılda geçen zamanındaki yaptığı hizmetler olarak belirtti. Gelişen olaylara dikkat edersek Mekke'deki durumla Medine'deki durum arasında ince belki de İlk anda görünmeyen çok büyük bir fark var. Eğer biz peygamberin Medine'de farklı dinlere ait toplumların başında lider olmasının, onların aralarındaki anlaşmazlıklarıyla ilgili sorun kendine geldiğinde hakem olarak dinlerinin hükümlerinin uygulanmasına nezaret etmesini dikkate alarak konuyu değerlendirirsek yanılırız. Mesela bu değil. Resul burada hükmedici değil, hakem görevini üstlenmişti. İzleyiciydi. Karar verici değildi. Kararı kabilenin yetkilileri veriyordu. Yahudi kabillerinin ve putperest Araplarının. Yahudiler Tevrat'ın hükümlerinin uygulanmasında haksızlık yapıldığını iddia ederek peygambere geliyorlar. Peygamber de Tevrat'ın hükümlerini esas olarak fikmeden hahamların hükümlerini inceliyor. Bu yönde Allah da hahamlara söz verdiktir gibi Tevrat'a uymalarını, nefislerine uymamalarını emreden ayetler göndermişti. Mekke ile Medine arasındaki farkı anlamak için bazı analizler yapalım. Mekke'de Mekke'nin önderleri iki teklifle peygambere geldiler. Birincisi Mekkeliler peygamberin amcası Ebu Talip aracılığıyla eğer karşımıza din çıkarmadaki amacın Mekke'nin lideri olmak, kadın sahibi olmak, para, mal, makam sahibi olmak ise davandan vazgeç sana hepsini verelim dediler. Mekke'lilerin peygamberimize böyle bir teklifle gelmeleri garip değildi. Zira peygamberimizin soyu Mekke'nin yönetici aşiretiydi. Mekke'nin lideri Hişam bin Melik'ten önce lider olan Abdülmuttalip dedesiydi. Peygamberin soyu Mekke'nin yönetici soyu olarak o soydan birinin iktidar olması mümkündü. Belki peygamberimizin babası yaşasaydı Mekke'nin lideri Hişam bin Melik değil yerine babası Abdullah olabilirdi. Mekke'lerin aklına ilk anda bu geldi. Acaba Muhammed'in kafasında böyle şeyler mi var? Ancak Peygamberimizin onlara cevabı red idi ve bu cevap da netti. Ne dedi? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz de asla davamdan dönme. Mekkelerin bu teklifinde iki önemli esas vardı. Bunlardan birincisi, Muhammed'in iddia ettiğinin altında yatan şey, Muhammed'in liderlik, para, mal, mülk, kadın, mevki, makam sevdası olabilir. İkincisi, Mekkeliler Muhammed'in aklında böyle bir şey varsa iddia ettiği dinden vazgeçmesi koşuluyla hepsini verecekler. Peygamber'in reddi Mekkelilerin kafasındaki geçen bu tür düşüncelere karşıydı. Peygamber kısaca diyordu ki, bu dinin altında yatan ben değilim, benim duygularım değil, benim düşüncelerim değil, bu dava Allah'ın davasıdır. Ben sadece elçiyim diyordu. Asla beklentisinin, Mal, mülk, krallık, para, kadın, mevki, makam olmadı. Medine'deki oluşumda ise ne Yahudiler ne putperestler, putperest Araplar. Peygamberimize böyle bir teklifte gelmediler. Onlar Muhammed'in davasından vazgeçmesini istemediler. Böyle bir şart ileri sürmediler. Ayrıca onlar Muhammed'in gönlünde mal, mülk, para, pul, mevki, makam, liderlik olduğunu da iddia etmediler. Böyle bir teklite de asla gelmediler. Medine'liler peygamberin aralarında barışı, huzuru hakim kılacağına inanmışlar. Bu nedenle liderliğine evet dediler. Barış ve huzur içinde nasıl yaşayacaklarını belirttiler. Allah'ın gönderdiği dine hidayet konusunda ayrı kendi dinlerini barış, huzur içinde yaşamak istediklerini ifade ettiler. Bütün bu noktalar tahlil edildiğinde Mekke'lerin durumu ile Medine'lerin durumu çok farklı. Medine şartsız Resulün liderliğinde barışa, huzura yani İslam'a teslim olmuşlardı. Mekkeliler ise şartlı peygamberimize geliyorlar, üstünlük taslayarak sanki peygamberimize ikramda bulunuyorlardı. Elbette peygamberimizin böyle bir teklifi kabul etmesi mümkün değildi. Ve elbette ki peygamberimizin kalbinde, gönlünde aklında para, pul, mevki, makam, kadın, liderlik yoktu ve o asla Allah'ın kendisine yüklediği davadan vazgeçemezdi. İkincisi ise Mekkeliler peygamberimize madem öyle, gel Mekke'yi bir yıl senin dinine yönetelim, bir yıl bizim dinimizde yönetelim. Hangisi iyi bakalım, ona göre karar verelim iddiasıyla gelmelerdir. Mekkeliler cehalet üzerinde yürüyen dinlerini Allah'ın diniyle kıyaslamaya yöneldiler. Onların bu densizliğine Allah kafirin suresini göndererek hem haklerini bildirdi, hem Müslümanların yolunu onların yolundan ayırdı. Mekke'deki yapılanmada ne Yahudiler ne Putteres Araplar bir densizlikle, bir ukalalıkla peygambere anlaşma teklif etmediler. Medine'deki yapılanmada ne Yahudilik, ne Puttereslik Allah'ın gönderdiği din ile kıyaslanmadı. Mekke'nin önderleri büyük bir özgüvende Allah'ın dinle yarışmayı öne çıkarırlarken Medine halkı saygıyla Resul'e yaklaştı. En ağır şartlarda başlarına lider seçti. Bundan önceki bölümde bunu anlatmıştık. Medine'de yaşayan Yahudiler, Araplar asla dinlerini İslam'la yarıştırmaya kalkmadı. Peygamberden istekleri tek şey vardı. Kendilerine din baskısı yapılmaması, dinlerini özgürce yaşayabilme imkanı, aralarında barış ve huzurun sağlanması, Medine'lerin bu mantığıyla Mekke'lerin mantığını kıyaslamak asla mümkün değil. Ve nitekim Allah Bakara suresinin 256. ayetinde o toplumun istekleri doğrusunda, bakınız ayetini gönderdi. Dinde zorlama yok. Çünkü doğruluk, sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen, sapasağlan bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla bile işlendir, hakkıyla bilendir. Allah bunu diyerek inanmayanlara Müslümanların baskı yapmasını engelledi. Bakara âl İmran ve özellikle Maide Nisa surelerinde gönderilen ayetlerinde Yahudileri Tevrat'ın hükümlerine uymaya davet etti. O çıkan mizarlı olaylar nedeniyle. Allah Resulü, Allah'ın gönderdiği ayetlere göre davranacaktır. Müslümanlar, Allah'ın ayetlerine göre davranacaklardır. Birlikte yaşadıkları Yahudilere, Putperes Araplara, İslam'a girin diye baskı yapmayacaklardır. Onlar, kendi dinlerine göre yaşarlarken onlara karışmayacaklardır. Allah bu yönde Müslümanları yönlendirerek insanlara dürüst olmayı öğretmektedir. Adeta demektedir ki eğer toplumda Yahudi olarak yaşayacaksan kitabına uyu kardeşim ama zulüm ve haksızlık yapma. Eğer toplumda putperes olarak yaşayacaksan atalarından gelen dine uyu kardeşim ama zulüm ve haksızlık yapma. Barışı ve huzuru esasal. İslam hem Allah hem Resul hem Müslümanlar. Birlikte yaşadıkları Yahudileri ve Putperis Arapları dürüst olmaya çağırdılar. Onlar da dürüstlük çerçevesinde barışa, huzura evet dediler. Peygamberimiz Medine'nin yönetimini Allah'ın emrettiği şekilde yapmaktadır. Orada bir değişiklik yok, bir yarış yok, bir yıl yok. Şu kadar deneriz, bu kadar deneriz, ondan sonra diğerlerini yaparız diye böyle bir şey yok. Allah Resulü orada Medine'nin yönetimini Allah'ın emrettiği şekilde yönetti. Allah Gönderdiği ayetten uygulanması istedi, Resul emrin gereğini yerine getirdi. Allah hiç kimseye din baskısı yapmayın dedi, Resul kimseye din baskısı yapmadı. Allah hidayet nasip edinceye kadar insanlar kendi yaşamlarını özgürce yaşayabilirler noktasına işaret eden ayetler gönderdi, Resul bir özgürlüğü halkına verdi. Şimdi böyle bir yapılanmadaki Resul'ün konumuyla Mekke'lilerin teklifini Aynı kefeye koymak mümkün değil. Mekke'lerin teklifinde demokrasinin kılıcı gibi Mekke'nin önderlerinin baskısı var, şartları var. Ama Resul'ün Medine'de devlet yönetmesinde hiçbir baskı yok. Hiçbir şart yok. Sadece bütün halkın Müslümanıyla, Yahudisiyle, Putperest'iyle tek şartı var. Ya Muhammed! Aramızda barışı, huzuru hakim kıl. Yani kelime anlamıyla İslam'ı hakim kıl. Yani İslam, barış, esenlik, huzur. Parayla, pulla, malla, mükla, karıyla, kızla, me ile makamla, liderlik sevdasıyla ve din yarıştırmakla ilgisi olmayan Medine yapılanmasının Mekke ile kıyaslanması mümkün değil. Medine'de devletin otoritesi Allah'tır, o günkü kukrulan yöneticisi Resul'dür. Resul'ün yardımcıları, kabililerin liderleridir. Hangi dinden olursa olsun, ve Medine bu yapılanmasıyla çok dinli çok hukuklu çok halklı bir yaşamın barış ve huzur içinde nasıl yaşayacaklarına en güzel örnektir halen günümüzde bile başarılamayan bu yönetim modelini anlamak dünya insanlığına sunmak Müslümanların temel görevi olsa gerekir. Evet bugünkü konuşma sunum burada bitti arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum eklemek bir şeyler sormak isteyen varsa konu üzerinde durabiliriz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.